Ayşe, yerdeki sarı saç tellerine hüzünle baktı. Sonra ise stüdyodaki aynaya dönerek konuştu. Ayna ayna, söyle bana, profesyonelliği ve vizyonerliği yüzünden saçı başı yolundan benden başka bir menajer daha var mı dünyada? Gözlerimi güçlükle devirdim. Yaklaşık 15 dakika süren kavgamızdan sonra koltuğa yığılıp kalmıştım. Stüdyo bir korku filmi setine dönmüştü. Birazdan biri bir maskeyle çıkıp bizi doğrayacak mı acaba demeden edemiyordum. Her tarafa atılmış yastıklar, Açelya'nın matarası ve sinirden Ayşe'nin ağzına sokmaya çalıştığım not defterimin sayfaları. Şu an hepsi yeri süslüyordu. Sadece saçınla kaldığına şükret. Senin o profesyonelliğin ve vizyonerliğin benim nikâhma mal oldu. Ben aşk evliliği yapmak istiyordum. Sade bir nikah ve İslami bir düğün yaptıktan sonra güzel güzel sonraki günlere uyanıp kocamla romantik anlar yaşamak istiyordum. Sinirle oturur pozisyona gelmeye çalıştım ama gelemedim. Peki ne oldu? Şu an müthiş menajerim yüzünden öldürmek istediğim bir adamın nikahına gireceğim. Onunla aynı yastığa baş koyup aynı ev içinde onun sinir bozculuğunu çekeceğim. Ayşe hüzünlü ayna seansını sonlandırıp bana döndü. Ay kanka abartmasan mı acaba? Sadece birinci Selim projesi bitene kadar evli kalacaksınız. Ayrıca aynı yastık derken, sözleşmede aynı yastıkta yatacaksınız demiyor. Sadece aynı evde yaşayacaksınız o kadar. Gözlüğünü kavga sırasında attığı masadan alıp taktı. Konu tamamen itibarın ve projenin devamlılığıyla alakalı. Yatırımcıların hassasiyetini anla. Sen baş danışmansın, o da yönetmen. İkiniz de bu ülkenin en iyilerisiniz ama sosyal medyada birbirinize demediğinizi bırakmadınız. Bu, projeyi baltalayıp Ötüken sitinin hayata geçmesini engellemek isteyenler için büyük bir fırsat. Karşımdaki tekli koltuğa oturup devam etti. Eğer bu evlilik olursa, biz bu sosyal medya kavgalarını Muhammed Hamit Sancaktar'ın menajeri Yamaç Birzabeyoğlu'yla mükemmel bir çarpıtma yapıp harika bir aşk hikayesi çıkaracağız sen Ayşen'e güven. Tam bu sırada kapı açıldı ve kavga sırasında firar eden Açelya elinde bir bardak bitki çayı ve soğuk bir havluyla içeri girdi. Yüzünde haliniz tam alay edilmelik ama ikiniz birden beni döversiniz diye korkuyorum. Tarzında bir bakış vardı. Al kanka Ayşe senin bekarlığını öldürdüğü için sakinleşmek istersin diye düşündüm. Bu yüzden sana lavanta kokulu sakinleştirici çay yaptım. Ayşe'ye dönüp gülmemeye çalışarak devam etti. Sana da soğuk havlu getirdim. Meryem saçlarına kastettiği için köklerini uygularsın diye düşündüm. Ayşe havluyu alıp yanıma oturdu. Ben de o sırada çayından bir yudum aldım. Açeli aklına bir şey gelmiş gibi konuşmaya başladı. Kız! Bu yaz dizilerine dönmesin. İlk başta nefret edip sonra deli gibi aşık oluyorlar da... ...sonra kadın bir şey gizliyor da adam onu öğrendikten sonra terk ediyor. Bir... Ya da birkaç yıl sonra yeniden buluşup sonsuza dek mutlu oluyorlar falan. Ayşe gözlerini devirdi. Saçmalama Açelya. Muhammed Siyo mu? Ayrıca Meryem de onun asistanı değil. Hem Meryem'in gizlediği bir şey de yok. Açelya dudaklarını büzdü. Ay tamam. Her şey aynı olmak zorunda değil Ayşe. Ama sonuç olarak Muhammed Hamit Sancaktar her ne kadar Meryem'in yerini dibine sokup sokup çıkardığı biri olsa da işinde çok başarılı ve yakışıklı biri yani. Meryem'i de biliyorsun, önüne gelen her yakışıklıya aşık oluyor. Nefret ediyorum, sevmiyorum, sonra bir bakmışsın ki teyze oluyoruz. Yatışan sinirlerim, Açelya'nın dedikleriyle artarak geri gelmişti. Ayşe'nin elinde tuttuğu havluyu hızlıca alıp Açelya'ya fırlattım. İsabet etmesi beni az da olsa rahatlatmıştı. Ne yapıyorsun kanka ya? Açelya'ya gözlerimi kısarak baktım. ''Bana bak Acelya, o kurduğun saçma sapan senaryodan hemen kurtul.'' ''Teyze oluyormuş bir de, deli zekalı.'' Ayşe yanındaki masadan birkaç sayfalık bir kağıdı gözümüzün önüne tutarak bağırdı. ''Ay yeter ama.'' Sonrasında açıklamaya devam etti. ''İşte bu evlilik sözleşmesi. Bütün maddeler kariyerinizi ve projeyi korumakla ilgili. Duygusal yakınlaşma veya teyze olma gibi şeyler de içinde yok.'' Alın okuyun ve rica ediyorum profesyonel olun. Gözlerimi istemsizce ilk sayfada gezdirdim. Üstünde kalın harflerle yazan ismim ve onun ismini yan yana görmemle sinirle mırıldandım. Resmen kınadıklarımı yaşıyorum. Ayşe gözlerini devirdi. Ay ne yaşadın Allah aşkına sadece evleniyorsun. Onun beni anlamayacağını bildiğim için sadece oku bakalım ölüm fermanımı dedim. O da sen akıllanmazsın bakışlarıyla başını iki yana sallayarak okumaya başladı.